Muhterem efendim, insanlığa hizmet niyetiyle yola çıkan Müslümanların bugün dünyanın ihtiyacı olan performansı sergileyebildikleri söylenebilir mi? Bazıları itibariyle bir yorgunluk varsa bunun sebepleri ve aşma yolları nelerdir? Lütfeder misiniz? Şimdi insanlığa hizmet denebilir. Dinimize hizmet insanlığa hizmettir. Rabbimizin yüce adını, iyiliğe istikametini ortaya konacak her gayret... İnsanlığa hizmettir benziyor. Dinimizin hakkıyla tanınması insanların ufkunu açacak. Onlara daha farklı düşünme yolları gösterecek zannediyorum. Bu açının dinimize hizmet ederken bile insanlığa hizmet etmiş sayılabiliriz. Bu mevzuda gerekli ölçüde bir gayret, bir çeht ortaya konduğumu isterseniz frenkçesiyle söyleyelim, performans diyelim. Gösterebiliyor muyuz, gösterdiğimi söylenebilir bu sorunuzun içindeki şey. E bu mevzuda da ben bu iş izafidir diyeceğim aslında. Bir kere herkes kendi kabiliyetine, kendi istidadına, biraz da yetiştiği kültür ortamına göre ve kendisinin ulaştığı kıvama göre bir performans sergiler. Herkesten aynı şeyi beklemek doğru değil, doğru olmaz. Dünkü konuşmada da geçtiği gibi, işte bu meselenin mebdeği şudur, müntehası da şudur, şu kadar yapılınca mesele yapılmış olur, şu kadar da yapılınca mesele aleyhül Mertebeyi mertebe kusvasıyla yerine getirilmiş sayılır. Gibi bir hüküm vazetmek de, bir şey söylemek de mümkün değil yani orada. Siz diyelim ki misal olsun diye söylüyorum. Size düşen vazifeleri Hazreti Ali ölçüsünde eda etmiş sayılırsanız eli Sünnetin telakkisine göre. Çünkü Hazreti Ali döneminde ister fütuhat-ı İslami adına, isterse ilimlerinin şafa adına çok fazla bir şey olmadı. İşte dağ dağlar yaşandı. Üst adımızda da ifade ettiği gibi. Evet, Hazreti Ali ölçüsünde bir performans ortaya koyduk. Bu yeter. Biri der ki neden yani Hazreti Osman ölçüsünde koymuyorsunuz? Çok önemli fütahat Hazreti Osman döneminde olmuştur. Yani Hazreti Ebubekir nasıl Hazreti Ömer e radiyallahu anh'ıma zemin hazırlamıştır? Hazreti Ömer de Hazreti Osman'a zemin hazırlamış. Sadri Evvel dediğimiz Hazreti Osman'ın ilk 5-6 senesi bu süre zarfında fütuhat çok azimdir, çok cesimdir yani Hazreti Ömer'inkine denkdir. açıdan size derler yani neden Hazreti Osman seviyesinde bir performans, bir jetrik ayde sarfedilmiyor da Hazreti Ali seviyesinde kalıyor. Bu şekilde Hazreti Ali'yi de tanedemezsiniz yani. Kendinden bekleneni eda etmedi diyemezsiniz. Aya altına gelmemiş yani. Adeta Selahaddin gibi hiç attan inmemiş. Hep oradan oraya koşturmuş, oradan oraya koşturmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk peygamberliğinde onu tanımış. 23 sene öyle geçmiş. 25 senede ondan sonra geçmiş. İkisine de 25 sene derseniz onu 50 sene koşturmuş bir adam. Evet, bu bir ömürdür yani. 50 yaşında çokları ölüyor. Sadece onun ötesinde, onun güçte ermemiş saydığımız o çocukluk dönemi kalıyor. Hz. Osman döneminde yaptık falan derseniz, tabii Hz. Ömer döneminde yapılan şeyleri de çok önemli. İki büyük, o günkü süper güç, ikisinin başına da balyoz gibi inmiş, ikisini de yere sermiş. Size derler ki neden Hz. Ömer gibi performans, Ömer cemaati gibi bir performans sevkilemiyorsunuz. Neden hepiniz bir K.K. i̇bn Amir değilsiniz?" falan derler mi, demezler mi? Sa'de ibn Vakkas değilsiniz falan derler. E onu deseniz, Hz. Ebubekir Efendimiz size gösterdi. Bakın hep farklı bunlar yani. Yani iki buçuk sene içinde, sekiz dokuz tane irtida hadisesini bastırmış ve ordu teşkil etmiş. Hem orduların başına kumandan tayin etmiş işte. Hem İran'ın Sasanilerin üzerine göndermiş hem de Roma İmparatorluğu'nun üzerine göndermiş derler yani. E ona da gider dayanırsanız dedim peygamberane bir azim değildi falan derler size. Bu açıdan ortaya konacak performansın miktarı çok belli değildir. Belki herkes kendine ne kadar güç hissediyorsa zamanı çok iyi ayarlamasıyla, mesaisini çok iyi tanzim etmesiyle, amalini çok iyi taksim etmesiyle, başkalarından alacağı yardımı almasıyla, kendi aralarında her fert diğerleriyle, mütekabil münasebetlerinde, tavin düsturunu, üstadın notalarda verdiği ölçüler açısından konuşuyorum, tavin düsturunu kendi aralarında tesille istifade etmeleriyle, ne kadar rantablı olacaksa bir insan, Olmaya bakması lazım, onu olmaya bakması lazım. Şey odur esas yani ortaya konması gerekli olan performans. O bakımdan yani herkesi böyle kilosunu tartmak mümkündür de bu insanın şu kadar kabiliyeti var, bu insan şu kadar işi becerir, sen şundan yukarısını beceremez, ne olursa olsun beceremez diye o meseleyi böyle kantarla tartıp ortaya koymak mümkün değil. Onu insan kendi vicdanıyla belirleyecek ben şu kadar da yapabilirdim, Allah'ın izniyle şu kadar da yapabilirdim, şu kadar da yapabilirdim. Kendi ihmallerinden dolayı başına gelmiş şeylerden ötürü insan keşke diyebilir. Yani daha alasını yapabilirdim Allah'ın izniyle fakat ihtimal ki ya tekassüle girdim ya ihmale girdim ben yapamadım. Selefler bunu yapmışlardı, Hz. Ebu Bekir de yapmıştır, Hz. Ömer'de yapmıştır. Bunun dışında başka şeyler için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki ''Lev helaktır'' diyor yani, ''Keşke demek helaktır, e, keşke şu kadar mal kazansaydım, keşke dünyaya şöyle yönetseydim.'' filan değil. Esas geçmişini sorgulama, biraz da geleceğin artık ondan sonra ona göre planlama adına böyle bir geçmiş mazi sorgulaması yararlı olabilir. Yani mazi daima gözümüzün önünde bulunması lazım. Biraz o dantelaya veya o kaneviçeye bakarak geleceği ona göre örgüleme mülahazası, hasıl olması için o olabilir de orada keşke de diyebiliriz. Yoksa keşke helaktır. Bir sonu belirtmek lazım yani. Herkesin ayrı bir gücü vardır, ayrı bir kuvveti vardır, ayrı bir istadı vardır. Bir yetiştiği kültür ortamı vardır, kendisini belli bir kıvama yükselten üstadlar vardır, eller vardır, rehberler vardır. Çok defa işte bunlara takılır, kalır orada yani. Belki kendi arşı kemalatına yükselemez yani. Manevi hayatında olduğu gibi herkesin bir arşı kemalatı vardır. Bunu Allah bilir, insan da vicdanıyla tartabilir onu. Yani ben biraz daha az Allah'ın izniyle, inayetiyle, avniyle şuraya yükselebilirdim diyebilir. Kendini tartabilir. O bizzat da dediği gibi yürü kantarına layık ayar ayyar diyor orada, arabul diyor. Yani biraz insan kendi kantarını kendi görmesi lazım. Ne geldiği, ne kendisi bakması lazım. Kaç dilemeli geldi? Buna kendisi bakması lazım. Baçtan da ben acaba biz gerekli olan performans ortaya koyduk mu koymadık mı? Her insan kendi vicdanına baksın, Allah'ın kendisine akıl fikir şuur his ruh insani beden işte bu vermesine karşılık acaba bütün bunları ilahi kelamatullah iskametinde rıza ilaye bağlanarak o iskamette kullandımı kullanmadı mı? Kendi bilir biraz onu. Onu onun takdirine bırakalım. Bazen belki bir kısım kimseler böyle yukarıdan bakarlar, manzara âlâdan bakıyor gibi bazı kimseleri kabiliyetleriyle, ile okuyabilirler. Mesela zekasına bakar, hafızasına bakar onun. Oradaki beyan kabiliyetine bakar veya kalemine bakar. Sen şunları da yapabilirdin ama yapma diyebilirler. Fakat bu hususlarda daha ziyade insanın kendisi kendisini daha iyi bilir. Entüm âlemû. وَاَنْفُسِكُمْ Nefsinizi siz daha iyi bilirsiniz. Kendi kendinizi tartın, değerlendiren. Birisi yukarıdan bakıyorsa, o değerlendiriyorsa, bu mevzuda bize bazı söyledikleri varsa, onu da nazar itibarı alır, değerlendirmeye bakarız. İkinci mesele, yorgunluk meselesi. Yorgunluk meselesi, her zaman insanlarda yorgunluk olabilir. Fakat bazen de bazı durumlar, bazı hususlar belki insanda rahvet, belki ülfet, belki de işte biraz işi arkadan gelenlere bırakma gibi bir şey oluyor. Bazen bu türlü durumlar isabetli de olabilir. Mesela arkadan gelen çok dinamik gençler vardır. Hz. Ebubekir Bekir, Hz. Ömer efendilerimiz bunu çok iyi değerlendirmişlerdir. Biraz evvel Kaka misalini verdim. KK sahibinin gençlerindendir o Katsiye'de de göründüğü gibi değil. Çünkü ne Uhud'da görüyoruz onu, ne Bedir'de görüyoruz, ne Hendek'te görüyoruz. Öyle kıvamında bir insan mutlaka o dönemde de olsaydı onun sesini mutlaka duyardık Hazreti Ali gibi. Onun nara atmalarına şahit olurduk. Nara eski bizim o cenk kitaplarında mazi de çok meşhurdur, üst de çok meşhurdur. Hazreti Ali bir nara atınca 50.000 bin tane insan bayılır. Ondan sonra o bayılmış insanların birer birer kellelerini alır. Fakat yok, oralarda duyulmuyor. Belki Efendimiz Salih senin yelerin sonuna doğru ortaya çıkıyor ama daha ziyade iştirat hadiselerinde o güçlü olarak kendisini ifade ediyor. Ve bir keresinde Hazreti Ebubekir Efendimiz KK'nın bulunduğu ordu yenilmez diyor. Ve esas kendisini ifade ettiği yer de orada. Rüstem'in meşhur büyük pehlivanını bir düelloda, bizim düellolarımız öyle oluyor yani. O batılların yaptığı yivat üzerinde mızrakla veya tabancayla falan değil. Çıkıyor, kılıç oyunu oynuyor orada. İki kılıç darbesiyle kocaman Behmen'i yere seriyor. Ordu ortaya çıkıyor. Onun bulunduğu ordu yenilmez diyor. Şimdi genç öne çıkarılıyor orada. Ve yine orada Hz. Ömer Efendimiz'in cisir vakasında Ebu Üveyd'i öne çıkarması vardır. Zannediyorum 22 yaşlarında ve cisirde şehit oluyor orada. Oysa ki mühenna gibi orada, müsennâ gibi insanlar var. Harp tecrübeleri olan insanlar var. Fakat onu öne çıkarıyor. Çünkü çok cesur, çok atılgan, çabuk karar veren hemen, İsabetli karar veren, dahi yana karar veren, intihapsız hemen her şeyi ortaya koyabilen bir tip. Fakat orada kader aleyt işliyor. Yani belki orada tam isabetli karar veremiyor, Allah bilir, kaderin cilvesi. Bir tabi harbi yapacağı bir yerde, orada bir yerde işte bir meydanı seçiyor, kendisi ikaz edildiği halde şeyi doluyor orada. Gençler öne çıkarlıyor. Şimdi esas büyüklere düşen şey gençlere öne çıkarmak, istidatların inkişaf etmelerine fırsat vermektir. Bu onlara düşen vazife Gençlere düşen vazife de yaşların, kâhillerin, tecrübelerinden istifade etmektir. Onlara saygı dikkatim kusur etmemektir. Yani biz Ebu Bey'i öne çıkardık veya K.K. öne çıkardık veya başka bir yerde işte on günlük Müslümanken Hazreti Halid'i öne çıkardık. Mesela Şehidi ölü oluyor, müted'i ölü oluyor, çok yeni bir Müslüman olduğu halde Halit ortaya çıkartılıyor orada ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işareti de var o mevzuda. Allah kılıçlarından bir kılıç alsın diyor. Ama o gençlere düşen şey, de, hayır ben bu işin eri değilim yani esasen şu zatların, şu kocaların, Türkiye'lindeki yaşlıların, şeyhlerin yani, şeyhler yani yaşlılar meclisi manasını kullanıyor. Onların düşünceleri alınmalı, tecrübelerinden istifade edilmeli. Tecrübe de esasen pratik, güç kadar, kuvvet kadar, strateji kadar önemlidir yani istifade etmeli. Böylece herkes birbirine vereceği şeyi vermiş olur. Bildiğiniz gibi Zeyd ibn Sabit ile Hz. i̇bn Abbas arasında böyle bir şey oluyor yani. i̇bn Abbas ona göre genç, o sahabinin alimlerinde onu ata bindirirken üzengesini tutuyor. Diyor ki, büyüklerimize böyle yapmakla emrolunduk. O da eğilip onun elini öpüyor. Biz de Allah Resulü'ne yakın olanlara karşı böyle yapmakla emrolunduk. Buradaki bu karşılıklı, mütekabil davranışlar bana çok hoş geliyor. Çok yerinde şeyler geliyor. Şimdi genç yaşında işte dinamik her şey yapabilecek insanlara düşen şey, kendilerinin önü açılmışsa şayet koşmaktır orada. Fakat aynı zamanda büyüklerin elini öpmede de kusur etmemektir. Büyüklere düşen şey de onların o gençliklerinden ve dinamizmlerinden istifade etmektir. Şimdi yani belli ölçüde böyle bazı kimseler belli dönem itibariyle belki bir yorgunluk dönemi, bir ülfet dönemi yaşayabilirler. Taze kan diyebileceğimiz bizim kanla ilinle alakamız yok da. Söz gelimi mecaz olarak onu kullanıyoruz. Canlı, kanlı manasında kullanıyoruz. Bir kısım kimselerin işe katılması ihtiyaç var. Bayrağı taşımalarına, bayraklarlık yapmalarına ihtiyaç var. İhtimal ki onlar o yorgunlara da can getireceklerdir. Ben zannediyorum, biz büyük çoğunluğumuz itibariyle içimizde yorulmayanlar vardır. Pelin de yorgunlar arasında mütahale edebilirsiniz. Zannediyorum, bu Asya'ya yeni gitmiş, dünyanın değişik yerlerine yeni gitmiş, öğretmenlik yapan, hiçbir beklentisi olmayan orada, fakat sadece hizmeti düşünen, o insanlara bir şey anlatmak istemeyi düşünen, o insanları bir gitsek, görsek bize yeniden can gelecek. İşte bizim için taze kan olacak o. Canlanacağız. Belki yorgunluğu üzerimizden atacağız. İnsan her zaman genç ve dinamik olamayabilir. Fakat birileri koşunca, onlar da koşarlar. Herhalde bir yerde böyle çok kalınca ve aynı kurallara bağlı kalınca, hep aynı şeyleri yapınca, alaküller, insanlarda hem bir ülfet oluyor, ünsiyet oluyor, hem de bir yorgunluk oluyor. Düşünün ki Hz. Üstad, yani yanında belki yüz tane insan var, yüz tane insan olduğu dönemde, yanındaki hizmetçilerini bile sağa sola göndermiş. Düşünün 30 40 tane insan olduğu zaman ben Ahmet Ramazan abiden dinlemiştim. Ben belki o zaman Bağdat'ta kalıyor. O zaman Bağdat çok iyi. Bu Emce Sehavi falan da var. Bu dönemde Hz. Mustafa Tan insan o Samerrai var. O etterbi't-samiyye mecmuası çıkarıyor. O mecmua bana gelirdi. O dönemde filaf olmasın bana dedi ki belki bin yere mektup gönderdim ben. Bin yere. düşün. Yani daha ne Risalelerin tamamı neşredilmiş, ne bileniyor, ne böyle Latin harfleriyle basılmış, herkes tarafından görülmüş. Tekstil makinalarından çıkan şeyler o kadar. Belki ciddi henüz bile görmemiş. Fakat o dönemde bütün dünya ile oynuyor adam. Kapisanede yapıyor bunlar. Hiç yorgunluk bilmiyor. O talebelerde sürekli koşturuyor. Sürekli sabahlara kadar çalışıyorlar. Hep Allah'tan, Resulullah'tan Allah teyit görüyorlar bu insanlar. Yorgunluk bilmiyorlar. Fakat daha sonraki dönemdeki insanlar aynı çizgide mütahal etmek mümkün değil yani. Yüz tane insan dünyanın kaderiyle oynuyor. Siz her zaman arz ettiğim bir şey bir menti yine anlatan bir sure. bir sure. Malum biliyorsunuz. Bunu rafıziler uydurmuşlar. Onlar diyorlar da ama menkıbeden ifade ettiği manalar vardır. Hazreti Ali kendi kendine bir gün diyor ki: "Allah'ım acaba benden daha güçlü, kuvvetli birini yarattın mı?" diyor. Diyor ki sen diyor İran'ın kadim mezarlığına git. O İran'ın şeyinde silsilesinde ben bir kitapta görmüştüm. Hazreti Nuh'un dördüncü, beşinci torunu mu? Zalolu Rüstem var bir tane. Bir Rüstem var. O Kasiye muharebesinde Müslümanlarla savaşırken orduların başkomutanı saraya çok yakın Yezricir'de. Bu da Zaloğlu Üstem meşhurmuş. Kadim İran mezarlığında yatıyormuş. Diyor git ona seslen diyor. Anlarsın güçlü kuvvetli var mı yok mu diye. O da gidiyor. Zaloğlu Üstem diye kadim sahsani mezarlığında sesleniyor. Zevallah bir şey çıkıyor eski o dinozor döneminin ağaçları gibi. 150 metre boyunda bir şey. Toprakta yürüyor ama dizlerine kadar toprağa gömülüyor. Yağ diyor, toprakta çürümüş artık beni taşımıyor diyor. Tabi Hz. Ali epey ürküyor, korkuyor, titriyor. Bu arada şunu söylüyor. Allah diyor sana aslanım dedi. Bana kedim deseydi arzın altın üstüne getirirdim. Diğer. Yani 100 tane adam var etrafında. Bütün dünyayla oynuyorlar. O gün Ravzai Taile'ye Risaleler gidiyor, hacılar alıyorlar, kendi yazıyor bunu laikalarda. O gün Mısır'a gönderiyor, ülema'ya, aman diyor şunları Arapça'ya çevirip gönderin. O gün Irak'ta Irak anlattım ben biraz evvel, Ahmet Ramazan abi şahidi o meselenin. O günlerde Mohsin diye bir talebesi var onun, ben görmedim onu Almanya'da. İki odalı bile olsa bir yerde bir ensusu açıyor, Risale-i Nur ensusu açıyor. O gün Yunanistan'da Vamık diye birisi var. Abi, Üstad Redifli şiiri vardır onun eski şeylerde. Bakıyorsunuz dünyanın her yanlığı oynuyor adam yani. Müthiş bir şey. Bir performans sergiliyor orada. Bu açıdan bize o zaviyeden bakmak lazım yani. Neyiz? Nerede duruyoruz? Ne kadar yorgunuz yani. Yaptığımız şeylerden bellidir onlar. Bu açıdan yorgunluğu atmak için ne yapalım? Herhalde sık sık kendimizi gözden geçirmemiz lazım. Kendimizi sorgulamamız lazım. Bu yeni arkadaşların arkasından koşturup onlara yetişmeye çalışmamız lazım. Biz düşüncelerimizi, siz yani düşüncelerinize ben demeyeyim, beni katmayayım bir şey de. Düşüncelerinizle onlara destek olmaya çalışın. onlarda da aktiviteleriyle günümüzde gerekli olan şeyi versinler, desteği versinler canlılığı versinler yapılması gerekli olan şeyleri yapsınlar inşallah şu insanların Müslümanların mahkûs kaderini Allah'ın izni inayetiyle değiştirmeye çalışalım inanalım ona bu Allah bize yaptırsın onu isteyelim günahlarımıza kefaret olsun içinde yaşadığımız bu günah çağının günahları bize bulaşmadan bulaşmışsa işte onları kefaret kılarak huzurunu öyle varmış olalım. Yoksa hem günah çağında yaşa, hem yorgun yaşa, hem tembel yaşa, hem bedenini yaşa, cismaniyetini yaşa, ruhunu ihmal et. Tabi o zaman bir rahı necat hafizan Allah büyük buluşmada görünmüyor gibi. Büyük buluşmaya hazırlıklı olmak lazım. Ya kırmızı kapıdan ya yeşil kapıtan içeriye girme Söz konusu Herkes kendisini iyi bir kaptan içeriye girmeye hazırlaması Hicam El emru cidd Esved İbni Yezid El Nakhay Kufe Mektebi'nin Devasa Muhadremi El emru cidd Diyor bentbeniz yok, yüreğim ağzıma geliyor. Allah'ı düşününce ölecek gibiyim. Elkame tadil etmeye çalışıyor. el bu ciddin diyor. İş çok ciddi. Senin zannettiğin gibi öyle ihmale, tekasüle, lavvalliye tahammülü yok mesela. ele bir de ihsan-ı ilahi olarak onun tabiri omuzunuza bir hizmet yüklenmişse emanetçisiniz demektir yuva emanette emin değilseniz Allah alır, eminler seçer, onlara verir. Sizi de emanetin hainleri haline getirir. Evet, şimdana yorgunluk yaraşmaz. Bence bunu aşmak lazım. Maalesef, maalesef diyorum ben yani. Bir sene, iki sene, üç sene, dört sene en fazla insanlar zor dayanıyorlar. Günümüzde örneklerden birisi Said abi de Sungur abidir. İkisi de hiç durmazlar. Sungur abi 80 yaşında merdiven koymuştur. Abdullah abi 80 yaşına aşkındır. Fakat hep gezer durur Ayakları başka şeyin gönü gibi olmuştur Sungur abinin. Yani ben Türkiye'deyken diyor, arızalıydı. Ahmet Hoca buraya geldiğinde elimi aldı tuttu diyor, o ayaklar üzerinde gezdi, sen bir dua Fakat şimdi ben yine duyuyorum. İzmir'e bir gidişinde hastanede yatırıyorlarsa, fakat bir daha gidiyor. Bir daha gidiyor. Hatta yurt dışına çıkıyor. Geçen sene miydi, ta Avustralya'ya gitmişti. اسما الله ونيمل وكتل، نيم المبلا ونيمل المصير، يا من يجيب المضرة عذاده ويكشف السوء استجيب دعانا، اكشف أن البلايا، يا قاضي الحاجات يا ضعفي البليات، تحوي جنابة أن البلايا، يا خف يا لطفنا جنان نخاف من ما لا نخاف sallallahu aleyhi ve sellem.